Innal <Sessiz> hamdalillah <hume> nahmeduhu wa billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya wa ashhadu la ilaha illa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaykum e, wa rahmatullah şimdi ben derse hazırladığımda bugünkü kardeşin ölüm haberi o daha gelmemişti şimdi onunla beraber çok daha değişik bir ders oldu subhanallah. Sonradan ben kendim için düşünürsem. Şimdi Allah subhanahu wa taala Rabbimiz ahy öyle kapılar açmıştır ki insanlar için birçok kapı açmıştır. O kapılardan bir tane sahi insanlığın ilk yaratılmışından Adem aleyhisselam'dan beri mevcut. Ve Resulullah aleyhissatü vesselam'ın söylediğine kadar güneş batıdan doğunca kadar da açık olacak. Tövbe kapısı. Allah subhanahu wa taala belki de kullarına vermiş olduğu, bağışlamış olduğu en büyük merhametlerden bir tanesidir. Tövbe kapısı. Öyle bir kapı ki ahi Subhanallah, biz biliyoruz ki Rabbimiz kendi hakkı olan tevhid noktasında eğer bir kişi kendi itikadına zulüm bulaştırırsa, şirk bulaştırırsa, küfür bulaştırırsa Allah Subhanahu wa Taala bu kişiyi affetmeyecek. İnnallâhe lâ yeğfiru eyyuşreke bih ve yeğfiru medûne zâlike li men yaşa. Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Bunun altında istediğini, istediğini affedir. Ama Allah subhanahu ve Taala o kadar rahim, o kadar rahmandır ki subhanallah, şirki bile affediyor kişi samimi bir tövbeyle Rabbine geldiğinde. Rabbimiz o kadar cömert ki bırak tövbeyi kabul etmesini, Bütün hayatı zulümle dolu, bütün hayatı şirkle dolu, fıskla dolu, fucurla dolu olan insanlar tövbelerinde samimi olduklarında kötülüklerini bir de iyiliğe çeviriyor. Subhanallah. يُبَدِّلُ اللّٰهُ السَّيِّيَاتِ Allah onların kötülüklerini, günahlarını sevaba çeviriyor. Subhanallah. Dedik ya ilk insandan Başlayarak bu tövbe mekanizmasını Rabbim bizim için açık tutmuş subhanallah. Şimdi Adem aleyhisselamın kıssasına baktığımızda Adem aleyhisselamla şeytanın kıssası hep bağlı birbiriyle beraber. İkisine de Allah'ın bir emri var. İkisi de emre asi oluyor. İkisi de emre isyan ediyor tabiri caizse. Ama ondan sonra şöyle bir fark var. Adem peygamberlerin ilki Allah subhanahu ve teala'nın yeryüzüne Hidayetle göndermiş olduğu peygamberlerin ilki İblis kıyamete kadar lanetlenmiş olan kişilerden oluyor. Aradaki fark ne? Bak ikisine de bir emir var. İkisi de emre asi oluyor. Adem tövbe kapısından geri geliyor. Rabbine dönüyor. Zaten tövbe kelimesi bu demek geri dönmek. Allah Subhanahu ve Teala'ya geri dönmek. Bak orada Adem Aleyhisselam'ın özelliğini bir şöyle öğreniyoruz Araf Suresi'nin 23. ayetinden. "Kale" O ikisi dedi ki: Adem Aleyhisselam ile Havannem is Rabbena ey bizim Rabbimiz zulm ettik nefsimize biz kendi nefislerimize zulm ettik. Biz bu kelimeleri en son kendimiz için ne zaman kullandık akhi? Rabbimize karşı samimi bir şekilde zulmettiğimizi hem kendimize hem bedenimize, gücümüze zulmettiğimizi Rabbimize karşı ne zaman kullandık? Ve in lam lana Eğer sen bizi bağışlamazsan وَتَرْحَمْنَا Bize rahmet etmezsen لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Biz hüsrana uğrayanların kendisi oluruz. Hüsrana uğrayanlardan oluruz şüphesiz ki. Ahi töbenin ilk adamı nedir biliyor musunuz aslında? Kişinin içindeki kibiri yenmesidir. Çünkü kişi içindeki kibiri yenemezse Rabbine karşı küçüklenemez. Kendini küçültemez. Onun için tövbenin ahi ilk adımlarından bir tanesidir. İçindeki o kibri, müstekbirliği kırıp Rabbine yönelmek. Çünkü bakın Adem Aleyhisselamla şeytan dedik. Bunu Allah'ın izniyle hiçbir zaman unutmayın. Çünkü bak Adem aleyhisselam ne diyor? Ey Rabbimiz sen bize rahmet etmezsen, bizi bağışlamazsan biz kaybedenlerin kendisinden oluruz. İblise bakalım şimdi öbür tarafta ve iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis hani biz melekleri demiştik ki hepiniz Adem'e secde edin hepsi hemen secde etti iblis hariç ebe vestakbara ve kana minal kafirin sallahu ekber yüz çevirdi kibirlendi ve kafirlerden oldu bak kibir neye mani oluyor tövbe etmesine mani oluyor onun için tövbe etmek isteyen müslüman ahi ne yapacak Kibrini kıracak Rabbine yönelecek. Zaten tövbenin aslında mekanizması da budur ha. Sen küçülmüş bir şekilde Rabbin önüne geliyorsun. Büyüklenmiş bir şekilde değil akı. Ah, bir şekilde değil. Küçülmüş bir şekilde spanal. Ve insan oğlunun tarihinde, bak Adem Aleyhisselamla başlayan tövben mekanizması aynı bu şekilde Kur'an'ın uslubundan görüyoruz ki devam ediyor. Adem Aleyhisselamla sınırlı kalmıyor. Bak Tevhidin imamlarından İbrahim Aleyhisselamla oğlunun duasına bak. Rabbana waj'alna muslimin leke ve min zurriyetina yurki rabbimiz biz ve bizim zürriyetlerimizi sana teslim olmuşlardan kıl. Müslümanlardan kıl. Ummeten muslimeten leke. Sadece sana teslim olmuş ümmetlerden kıl. O nesillerden kıl. Ve alina manasikana ve tub aleyna. Tamam? Nasıl sana ibadet edeceğimizi bize göster ve bizim tövbelerimizi kabul eyle. Tamam. inneke ente tawwabur rahim çünkü şüphesiz ki sen tawwab olansın. Tövbeleri kabul edersin. Ondan sonra rahim olansın. Sübhanallah. Şimdi aghi bir düşünün. Muhammed Aleyhissalatu vesselam ümmeti değilsen Musa Aleyhissalatu vesselam'ın ümmetisin. Musa Aleyhissalatu vesselam ümmetinin belirli bir zamanda tövbelerini kabul olması için kendilerini öldürmeleri gerekiyordu. Sana Rabbim sana bunu yükleseydi ne yapacaktın? Bak abi. Ve iz qala Musa li qaumihi. Hani Musa kavmine demişti ki: Ya qaumi, eibenam kavmim innakum zalamtum enfusakum. Siz kendinize zulmettiniz. Kendinize zulmettiniz. Bi ittikazikumul ijl. Bu buzağı, ineği put edinmekle tabiri caizse tamam mı abi? İlah edinmekle. Fetubu ila bariikum. Töbe edin. Sizi yaratana... Tövbe edin, fektulû enfusekum. Kendi nefislerinizi öldürün. Değişik görüşler olmakla beraber bir tane görüş zahir üzere kendilerinin, tövbelerinin kabul olması için kendilerini öldürmeleri lazımdı. Düşünsene Allah subhanahu ve teala senin tövbenin şartını böyle bir şeye bağlasın. Şimdi bambaşka bir şey söyleyeceğim burayı iyi dinin Allah için. Allah subhanahu ve teala sahabenin imanından bize nasip eylesin. Ömer radiyallahu anhu, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o zina yapan meşhur sahabe hanım var ya, recim ettikten sonra cenaze namazını kılmaya niyet ettiğinde Ömer radiyallahu anhu müdahil oluyor. Diyor, ya Resulallah sen bunun tövbe, yani, tövbesini mi kabul ettin, cenazesini mi kılacaksın? Aleyhissalatü vesselam ne diyor? diyor? O kadın öyle bir tövbe etti ki ensardan 70 kişi için yeterlidir. Şuraya dikkat çekmek istiyorum. Bu kadın gelip bunu itiraf etmeseydi ki sahabede rejim olayları hepsi itiraf üzere, hiçbirinde 4 tane şahitle olmamış, öldürülmeyecekti. Acaba biz aynı iman üzere miyiz? Yani zina yaptıktan sonra öldürüleceğimizi bilmemize rağmen İslam devletine gidip teslim olur muydu? Kadıya der miydik ben böyle yaptım? Beni temizle, ben de Rabbimin önüne kirlenmiş bir şekilde çıkmak istemiyorum. Bak vacip değil değil mi bunu gidip itiraf etmek? Ama ahi düşün öyle bir tövbe anlayışı var ki Rablerine Sübhanallah temiz bir şekilde buluşmak istiyorlar. Varmak istiyorlar. tamam? Peki ahi biz ne zamana kadar tövbe edebiliriz? Ya küçük kıyamet ya da büyük kıyamet gelene kadar. Küçük kıyamet insanın kendi ölümü. Bakın bir ayet var Nisa suresinin 18. ayetini. ben bu ayeti ilk okudum ben bu ayeti anlamadım. Yani faham? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala basiiratimnya kapatmıştı seneler önce. Ayeti bugün ini. Hari ini. Tekrar. Oho. Dua. Negeri. Dijerit. Lulud. Noh. Isteri. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala. diyor ki Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. قال اني توبت الان kendilerine ölüm geldiğinde günahların içinde bulunanlar derler ki ben şimdi tövbe ettim. Ölüm kendisine geldiğinde tövbe ediyor. Allah Subhanahu wa taala diyor ki bunların tövbesi falan yoktur. Ve ahi başka kimin tövbesi yoktur? Bununla beraber vellezine yamutuna ve hum kuffar. Kafir olarak ölenlerin tövbesi yoktur. Tamam mı kardeş? Hadislerden biliyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor. Nefis boğaza gelene kadar tövbe kapısı açıktır. Amma ve Günahların içinde boğuluyorsun. Artık kalbin ölmüş. Bedeninde bir nevi ölmüş. Ve ölümün geldiğini görüyorsun. Aynı Firavun'da olduğu gibi. O an artık tövbe makbul mu? Değil. Allah subhanahu ve teala diyor. Günah işleyip duran, günahların içinde olan kendisine ölüm geldiğinde der ki işte ben şimdi şüphesiz ki tövbe ettim. Bunlar için ahi tövbe yoktur diyor Rabbimiz. Subhanehu ve Teala. Tamam. Yani ahi ölüm gelmeden önce biz Rabbimize tövbe ile geri dönmeye mecburuz. Kafir olan kişi iman etmek üzere tövbe etmesi lazım. Müslüman olan kişi günahlarından tövbe etmesi lazım. Ki biz diyoruz ki bizim akidemizdir değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra günahsız hiçbir insan yoktur. Bu bizim akidemiz Subhanallah. Ahi her Müslüman günah işleyebilir. Her Müslüman gaflete düşebilir. Büyük günah bile işleyebilir. Yüz kızartacak günah bile işleyebilir. Düşünsene sahabeden olmuş bizde nasıl olmayacak? Ama Müslüman'ın ahi önemli bir özelliği var. Sübhanallah. Rabbim bize de nasip eylesin. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Onlar ki fuhuş işlediklerinde buradaki fuhuştan kası sadece zina değil. Yüzü kızartacak her günah bunun içinde. Veyahut kendi nefislerine zulm ettiklerinde zekarullah. Allah'ı hatırlarlar. Günah işlediğinde ahim. Subhanallah. Bu mağarada takılı kalan üç kişi hatırlıyor musunuz? Oradan bir tanesi amcasının kızıyla evlenmek için onun durumunu maddi olarak kötü durumunu şey yapmak için tam zina etmeden önce kız diyor ki Allah'tan kork. Orada diyor, Ya Rabbi, ben senin için ondan vazgeçtim. O kadar sevmeme rağmen dokanmıyor akhi. Hatta hadisinde de şey diyor, kucağımda olmasına rağmen. Yani istese yapacak o fiil. Ama sadece Rabbinin rızası için akhi yapmıyor. Bak ne yapıyor? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya ne yapıyor akhi? Subhanallah, Allah'ı hatırlıyor. Festagferu فستغف... li dhunubihim. Ve günahları için bağışlanma dilerler. Ve men yegfiru dhunuba illallah. Allah'tan hariç günahları kim başlayabilir ki? Subhanallah. Velem yusirru ala ma fe'lu ve hum ya'lemun. Bile bile de günahlarının üzerinde ısrar etmezler. Asıl kilit noktası burası. Müslüman günahlarının üzerinde ısrar etmez aleyh. Rabbine geri döner. Tamam? Yani şeytan sana şöyle gelmesin. Senin günahların o kadar büyük ki Allah bile seni affedemez. Haşa ve kelle. Haşa ve kelle. Bak bununla alakalı aklı Kur'an'da var ya böyle Müslümanların gönlüne su serpen bir ayet var. Kul de ki onlara kul ye ibadiallezine asrafu ala enfusihim kendi e, nefislerine zulmeden kullarım de ki ey benim kendi nefislerine zulmeden kullarım asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah yaghfiru zunuba jamiia. Çünkü Allah bütün günahları affeder. Subhanallah. İnnahu huvel gafurur rahim. Çünkü odur gafur olan, rahim olan. Şimdi tövbenin şartları da var Allah subhanahu wa taala'ya sadece isti, estagfirullah demekle kişi tövbe etmiş olmaz. Tövbenin 3 tane şartı var ak. Birincisi günahın neyse onu terk edeceksin. 1 İkincisi pişmanlık duyacaksın. İşte aslında biz burayı tövbe olarak biliyoruz. Pişman olacaksın. Kalbin acıyacak bundan dolayı tamam mı kardeş? Üç, yapmamak üzere elinden gelen her şeyi yapacaksın. Tekrar o alana gelmemek için, o duruma gelmemek için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Yani mesela bir konuda bir zafiyetin mi var? O zafiyette olan insanlarla beraber olmayacaksın. Olursan ne olur? Aynı harama yine düşersin. Bu üçü yerine gelmeden Allah muhafaza buyursun tövbe kabul olmaz. Kimse ahi bu konuda kendisini garantide hissedemez. Çünkü bu konuda bizim örneğimiz kimdir? Yusuf aleyhisselam diyor. Diyor. وَلَا أُبَرِّءُ nefsi. Ben nefsimi temize çıkarmam. إِنَّ النَّفْسَ لَا أَمَّارَةٌ بِسُوا Çünkü nefis daima kötülüğü emredir. Yusuf aleyhisselam kendisini garantide görmüyorsa biz kendimizi hiç garantide göremeyiz. Tamam mı kardeşim? Peki şimdi bize bir mekanizma verilse. Şöyle. Tövbem kabul oldu mu olmadı mı? Bunu nasıl ölçebiliriz? İbn-i Kayyum şöyle diyor. Eski zamanlarda yapmış olduğun bir günah aklına geldiğinde hoşuna gidiyorsa bu Allah katında senin tövbenin kabul olmamasının işaretidir. Eski zamanlarda yapmış olduğun günahları söylediğinde diyor ki, kalbin acımıyorsa, sana zor gelmiyorsa, tam tersi hoşuna gidiyorsa, gönlüne bir hoşluk geliyorsa, diyor ki bu tövbenin kabul olmamasına alamettir. Allah muhafaza buyuruz. Subhanallah tövbede samimi olmak çok önemli. Gerçekten kendini küçültmüş bir vaziyete Rabbine gelmen çok önemli. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Mace'de geçen bir hadiste diyor ki Allah'a samimi bir şekilde tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir. Allah'a samimi bir şekilde tövbe eden kişi hiçbir zaman günah işlememiş gibidir. Başka bir hadiste diyor Sallallahu Aleyhi Vesselam ah, Bak işte günahlardan dolayı ibaret aklıma gelmiyor. Vallahi elestagfirullah ve etubu ileh fi'l yom aksera min 70 marra diyor alayhissalatu vesselam diyor vallahi ben günde Allah'a 70 kere den daha fazla tövbe istighfar ediyorum sallallahu aleyhi ve sellem onu söylüyor biz en son ne zaman tövbe ettik akey gerçekten samimi kalbimiz yanar bir şekilde Kendim, bu Buhari'nin hadisi ha? başka bir hadis var o da Buhari Müslim'e geçiyor orada 100 kere diyor sallallahu aleyhi ve sellem. ben günde Rabbime Yüz kere tövbe ederim diyor. Tamam. Müslim'de geçen bir hadiste bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Diyor ki bazen benim kalbime de gaflet çöküyor. Bunu Allah Resulü söylüyor. Ah. Bazen benim kalbime de gaflet çöküyor. Ben de Allah'a günde yüz kere istiğfar ediyorum. Akhir bizim kalbimize ne kadar çok gaflet çöküyor. Ne kadar çok gaflete düşebiliyoruz. Subhanallah. Tamam. Allah subhanu ve teala'nın azabından emin olmak için iki yol vardır. Bu ikisi yoksa Allah'ın azabından emin olamazsın. Bak tekrar söylüyorum. Allah'ın azabından emin olmanın iki yolu vardır. İki. Birini zaten kaybettik. Asura ayeti okuyacağım. İkincisini kaybetmeyelim. Rabbimiz diyor ki وَمَا ma اللّٰهُ لِي عَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Sen onların arasında bulunduğun sürece Allah onları azap edecek değildir. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kastediyor. İkincisi, وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Onlar istiğfarda bulunduğu sürece de Allah onları azap edecek değildir. Acep değil mi? Bak şimdi iki şey söylüyor. Diyor ki sen onların arasında bulunduğun sürece Allah onları azap edecek değildir. Birinci garanti ne? Abdullah'ın oğlu Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam artık aramızda değil. Rabbine kavuştu. İkincisi ne? Rabbimiz diyor ki onlar bağışlanma talep ettiği sürece, istiğfarda bulunduğu sürece Allah onları azap etmeyecek. Ben de şöyle söyleyeyim. Allah subhanahu ve teala azabını dinmemesinin nedenlerinden bir tanesidir. Aramızda salih bir şekilde tövbe eden kulların olmaması. Bak Allah sana garanti veriyor. Enfa'l suresinin 30. ayetinde subhanallah. Tövbe o kadar muhteşem bir şey, o kadar büyük bir şey ki Kabul edilmeden önce yani günahlarından tövbe etmeden önce dünya seni daraltması lazım. Kafes gibi olması lazım sana. Eğer günah işliyorsan, tövbe etmeden günah işliyorsan ve hayatına çok normal bir şekilde devam edebiliyorsan kalbini bir teceddüt edeceksin, bir yenileyeceksin. Acaba bendeki sıkıntı nedir de bu beni sıkmıyor. Kab İbni Malik olayında ne diyor Allah Subhanahu ve Teala hatta ayette? Dünya bütün genişliğine rağmen onlara dar oldu. Bila kapit malik, orang yang kijat telah katalah musabah. Orang ini cinta surah ini, ismi cinta. Bagi orang ini cinta, sekeras itu. Ismi surah ini, Allah Subhanahuwataala, pada hari kiamat tidak ada surah lain Allah subhanahu akan mendapatkan kıyamet gününe kadar iki isminden bir tanesi Tevbe'dir. Tamam akan subhanallah. Şimdi Allah subhanahu akan mendapatkan bizim tövbelerimizi ne kadar seviyor? Bizim tövbelerimize ne kadar seviniyor? Biliyorsunuz meşhur hadis var. yang Müslim'in rivayetini okuyacağım inşallah. Diyor ki sizin herhangi birinizin tövbe etmesinden dolayı Allah subhanahu ve teala'nın hoşnutluğu aynı şunun gibidir. İşsiz çölde giderken üzerinde yiyecek ve içeceğiyle birlikte devesini elinden kaçaran arayıp aramaktan sonra da bunu bulamadığında ümidini kesip büsbütün diyor ki kaybederek bir ağacın gölgesine uzanıp yatan adamın misali gibidir. Tamam Derken yanına devesinin geldiğini görüp öyle bir şekilde seviniyor ki şöyle söyler aşırı sevincinden dolayı. Allah'ım sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim. <gülüyor> Allah-u Ekber. Çok acayip değil mi? Diyen kimsenin sevincinden daha çok diyor Allah sizin tövbelerinize sevinir. Şimdi bak burada aleyhissalat olsam çok muhteşem bir darbu mesele yapıyor. Diyor çölde bir adam düşün. Tamam adamın bütün yiyeceği içeceği deven üzerinde. Çölün ortasındasın. Suyun olmasa ne kadar dayanabilirsin? Hadi yemeği geçtim. Suyun olmasa ne kadar dayanabilirsin? Adam da tam ölmeyi beklerken devesinin geri geldiğini gördüğünde duyduğu sevinçten adam diyor ya Rabbi sen benim kulumsun ben senin Rabbinim. Onun sevincinden var ya Allah'ın sevinci daha fazladır. Sen tövbe ettiğinde Rabbine geri gelir ki. Ki bu konuyla alakalı hadisler çok fazla. Allah subhanahu ve teala hadis kudside diyor ya siz günah işlemezseniz Allah sizi siler başka bir kavmi getirir. Ne zamana kadar tövbe edebiliriz ahi? Dedi ki iki kıyamete kadar. Ya küçük ya büyüğü. Tamam. Bizim kendi kıyametimizin, ölümümüzün ne zaman geleceği de belli değil. Onun için Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor. Güneş batıdan doğana kadar Allah subhanahu ve Taala tövbeleri kabul eder. Peki ahi en güzel tövbeler nasıl olması lazım? Tabii olmazsa zaten olmaz. O tövbenin şartlarından bir tanesi. Ahi ölçme aletleri çok fazladır. Ben iki tane söyleyeyim inşallah. Bir... Günah ile tövbenin arası çok uzun olmayan tövbelerdir. Günahından sonra çok fazla zaman bırakmayacaksın kardeşim. Çünkü bu neyin alametidir? Kalbinin ölmesinin alametidir. Tamam mı? Yani bak daha yine ayette okuduk. Onlar bile bile günahlarının üzerine ısrar etmez. Eğer senin günahın varsa, sen de tövbeyi tehir ediyorsan bu aslında neyin alametidir? Sen çok da pişman değilsin. Bir, günah ve tövbenin arası fazla olmayan tövbelerdir. İkincisi, allah Alem bu en zor olan tövbelerden bir tanesidir. Göz yaşı ile yapılan tövbelerdir. Göz yaşı ile yapılan tövbeler. Allah Subhanahu ve teala kalplerimizi bu konuda yumuşatsın. Katılaştı, ahir kalplerimiz katılaştı. Tamam? Vallahi nedenlerinden bir tanesi bizim samimi bir şekilde tövbe etmemizdir. Bak tövbe etmemek neyin alametidir? Başta söyledim, kibrin alametidir. Sen kendini artık mustağni görüyorsun ki Rabbine el açıp Yalvarmıyorsun. Göz yaşıyla temizlenen tövbeler çok güzeldir. Ahire Rabbim bize nasip eylesin. Uzun bir hadis var onu okuyayım inşallah. Fazla bir şey kalmadı. Çok fazla da uzatmayacağım. Şimdi Zir İbni Hubeyş Rahimehullah tabiinin büyüklerinden diyor ki ben Safvan İbni Asalın radıyallahu anhu sahabedir yanına gittim diyorum mes haklında sormak için gittim. Mesler üzerine mes tamam mı? O dedi ki ey Zir sen ne için geldin? Ben de dedim ki ilim öğrenmek için. Ben ilim öğrenmek için geldim. O da bunu duyunca bana şöyle söyledi. Melekler ilim öğrenenlerden hoşlandıkları için onlara kanatlarını sererler. Kanatlarını onlar için gererler. Ben de büyük ve küçük abdestten sonra mesler üzerine nasıl mes edileceği kafamı kurcaladı. Sen de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından olduğun için Bu konu hakkında bir şey duydun mu Allah Resulü söyledi mi söylemedi mi bunu sormak için senin yanına geldim. Safvan da şöyle dedi evet ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile seferde bulunduğumuz bir vakit mesleri 3 gün 3 gece çıkarmamayı küçük ve, küç küçük ve büyük abdest bozduktan uyuduktan sonra bile mesleri mesetmeyi ancak cünüp olunca mesleri çıkarmayı emrederdi. Diyor, Safvan radhiyallahu anhu. Şimdi bakın. Hadis'in çok güzel şeyleri var. Şimdi ilim öğreniyor ya. ilmikah ne hakkında soruyor. Onun sevgiye dair bir şey söylediğini duydun mu? O da diyor ki evet duydum. Resulullah apa? vesselam ile bir sefere Dia tanya tentang apa? ne diyor? Bir sefere Dia tanya durmamış apa? Dia tanya tentang apa? Dia tanya tentang apa? Dia tanya tentang apa? Dia Aleyhissalatü Vesselam Tamam ismiyle hitap ediyor tamam. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam da Onun sesine yakın bir şekilde bağırıyor Gel bakalım Şimdi niye onun sesi Allah Resulü'nün sesini Bastırırsa bütün amelleri Boşa gidecek Allah Resulullah Aleyhissalatü Vesselam onu aslında muhafaza ediyor Tamam Şimdi Safva ne diyor ki O öyle bağırdığına ben dedim yazıklar olsun sana Sen Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın huzurundasın Sesini bir kıs O kadar yükseltme. Yüksek sesle bağırmanı Allah sana yasakladı. Tamam mı? Bedevi de şöyle dedi. Vallahi ben sesimi kısmam. Tamam mı? Tam çölden gelmiş adam. Tamam. Ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a şöyle söyledi. Şimdi bak sorduğu soru neyle alakalı? Sevgiyle alakalı. Birilerini seven ama onlarla beraber olacak kadar. Subhanallah. Birilerini seven ama onlar kadar iyiliği olmayan insanlar. Bu sevdikleriyle nasıl beraber olacak? Bedevi bunu soruyor. Tamam mı? Sen bu kişi hakkında ne dersin? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da şöyle söyledi. Bir kimse kıyamet gününde sevdikleriyle beraberdir. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Safvar İbn Asal devam ediyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam uzun uzun konuştu. Uzun uzun anlattı. Hatta dedi ki yani diyor bir an Batı taraflarında bir kapı hakkından bahsetti. Bir kapı hakkından bahsediyor. Diyor ki kapı yaya yürüyüşüyle 40 yıl veyahut 70 yıl kadar geniştir. Yani o kapının genişliği o kadar büyük ki oradan bir yaya geçse 40 senede veyahut 70 senede oradan geçemez. Ondan sonra Sufyan İbni Uyeyne bu kapı hakkında konuşuyor. Ve yeri yarattığı gün bu kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Tamam mı kardeşim? Güneş battığı yerden doğuncaya kadar da o kapı kapanmayacaktır. Genişliğinde bir tasavvur edip 70 senelik bir mesafe. Allah subhanahu ve teala gökleri ve yerleri yarattığı gün o kapıyı yaratıyor. Niye? Ben ve sen tövbe edelim diyor. استغفر الله واتوب إليه. استغفر الله واتوب إليه. Şimdi Allah subhanahu ve teala rahmeti o kadar büyük ki hani bunu birçok örnekte görüyoruz. Ben düşünüyorum ki inşallah ifade etmek istediğim şeyi ifade etmişimdir. Bu konuyla alakalı mesela bizi düşündürmeye sevk edecek şeylerden bir tanesi de bu 99 adam öldüren adamın kısası var ya 99 tane adam öldürüyor. Bir tane güya ilim adamın yanına gidiyor. Diyor 99 kişiyi öldürmüş adamın tövbesi hakkında ne dersin? Kabul olur mu? Olmaz. Bu adam hakkında ne desin? Diyor ki kabul olmaz. Yüze tamamlıyor. Onu da öldürüyor. Ondan sonra başka bir alimin gerçek rah rahmani olan, ruhmani olan alimin yanına gittiğinde ona aynısını soruyor. Diyor Allah'ın izniyle kabul eder. Tövbeyi kabul eder. Ama şart olarak ne söylüyor? Diyor ki bulunmuş olduğun beldeyi terk edeceksin. Bulunmuş olduğun beldeyi terk edeceksin. Sonra bu adam yola koyuluyor, değişik rivayetler var, yolun yarısında ölüyor. Azap melekleriyle rahmet melekleri gelip tartışıyor. Şimdi hangisini götüreceğiz? Tamam. Bazı rivayetlerde Allah subhanahu ve teala yeryüzünü çekiyor, gideceği yere daha yakın olsun diye. Buradan da şunu anlıyoruz. Ahi. Mücrim, fasık, neciz insanların arasında kala kala bizim kalplerimiz öldü. Kötü insanlara ki Allah subhanehu ve teala'nın sevmediği insanların yanlarından uzaklaşalım. Tövbelerimizin kabul olmasını istiyorsak ki sadıklarla beraber olmamız lazım. Bu Allah subhanehu ve teala'nın bize emretmiş olduğu şeylerden bir tanesi. Ve şunu da unutmayalım. Yanında bulunduğumuz insanların ahlakı da bizi ister istemez etkiliyor. Onun için kendimizi hiçbir zaman müstahini görmeyelim, kibirlenmeyelim na'uzu billah. Adem ve şeytan kıssasını okuduğumuzda ahlakımız şeytana benzemesin. Allah muhafaza buyursun. Adem Aleyhisselam'a benzesin. Onun da özelliği nedir? Hatasının üzerine bile bile ısrar etmedi. Rabbine geri döndü. Rabbine geri dönmenin biz dedik ki ilk adımı ah ki kibirini ayağın altına alacaksın. Büyüklenmeyeceksin. Rabbine samimi bir şekilde döneceksin. Rabbim nasuh olan tövbelerden bize nasip eylesin. Rabbim günahlarımızı sevaplara çevirecek tövbelerden bize nasip eylesin. Rabbim razı olduğu bu şekilde yaşayıp razı bir şekilde razı olduğu şekilde ölmeyi nasip eylesin. اللهم آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين